267 numaralı konu, Şurah bil bin Hasene'nin bu konuda Hazreti Peygamberle olan kıssası, evet, Şeffa bin Abdullah anlatıyor, Hazreti Peygamber'e geldim, ondan yardım istedim, Hazreti Peygamber benden özür diledi, ben de peygamberi kınıyordum, namaz vakti geldi, ben çıktım, kızımın hanesine gittim, kızım Şurah bil bin Hasene ile evliydi, baktım Şurah bil evdedir, ona, namaz başladı, sen hala evdesin, dedim, ve bu sefer de Şurah bil'i kınadım, Şurah bil, Ey teyze, beni kınama, bir elbisem vardı, Resulullah onu benden emaneten aldı, onunla cemaata gitti, dedi, ben, anam babam sana feda olsun ya Rasulallah. ben de sabahtan beri seni kınıyordum, halbuki elbisen dahi yokmuş, ben bunu bilmiyordum, dedim, şu Rahbil, Resulullah'a emanet verdiğim elbise de yamalıydı, dedi.